80. konu, Hz. Peygamberin bütün insanların iman etmesine ilişkin çabası, İbni Abbas, onlardan bir kısmı şaki, bir kısmı sahit idi, Hud. 11 suresi 105 ayeti ile buna benzer diğer ayetler hakkında şöyle demektedir, Resulullah bütün insanların iman etmesi ve hidayet üzere kendisine biat etmesi hususunda son derece arzuluydu, bu sebeple Allah Teala ona kendisinden onun ezeli ilminde saadetini dilediklerinin ancak iman edeceğini, şekavetini dilediklerinin ise sapıtacağını haber vererek şöyle buyurdu, Ey Resulüm, insanlar iman etmeyecekler diye kederden neredeyse nefsine kıyacaksın, biz eğer dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiriveririz de ona boyunları ile kalır, şu ara, 26 suresi 3-4. ila